1653, numaralı konu, Hz. Peygamber'in düşmana beddua ettikten sonra ellerini yüzlerine sürmeleri, evet, Hz. Peygamber, Medine'yi kuşatan müşrikler tarafından taş üstünde taş bırakmamacasına tahrip edilmiş, Müslüman göçebelerden bir kabilenin yurdundan geçerken ellerini mübarek yüzlerine doğru kaldırarak onlara beddua ettiler, bu sırada göçebelerden birisi, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Rasulü, ellerini uzat dedi, bunun üzerine Hz. Peygamber ellerini mübarek İdarek yüzlerinin yanına doğru uzattılar fakat yukarı kaldırmadılar.